Evet açık radyo burası ve açık dergi programı devam ediyor. Colin Stetson'la yapmış olduğumuz söreşi 7 dinleyeceğiz sizleri 7 ile 7 buçuk arasında. Bu akşam geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelmiş olan bir müzisyen, Colin Stetson üflemeli çalgıların hemen hepsini çaldığını okuyoruz onun hakkında ilk ufak araştırmamızı yaptığımız zaman ama son albümleri, solo albümleri ki. New History Warfare ismini taşıyan 3 CD'lik bir seriden bahsediyoruz. Çoğunlukla saksafon ağırlıklı, kendisinin improvizasyonla bestelemenin iç içe geçtiği ve aslında çok da birbirinden ayırt edilemediği ve Kolinistats'ın sirküler yani dairesel nefes alma tekniğiyle neredeyse hiç durmadan parçalarını icra ettiği oldukça Etkileyici bir müziği var. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da salonda bir solo konseri vardı kendisinin. Evet ondan birkaç saat kadar önce, konserden birkaç saat kadar önce Statsun'a yan yana gelme imkanını bulduk. Klasik müzik eğitimiyle başladığını zaten anlatacak. Pek çok müzisyenle çalışmış farklı çığırlardan en sonunda bu arada Şahset İsmail ve Ben Frost'la beraber albümler üretiyor. Bon Iver'dan Justin Vernon ve yanı sıra Avantgarde şarkıcı Laurie Anderson'ın da katkıda bulunduğu New History Warfare ismini taşıyan 3 CD'lik çalışmasında. Evet, lafı daha fazla uzatmayalım. Şimdi ondan bir parça dinleyelim. İkinci CD'sinden The New History Warfare'ın The Righteous Wrath of an Honourable Man ismine taşıyor. Bu dinleyeceğimiz ilk parça ardından Stetson'a ilk sorumuzu yönelteceğiz. Thank you. Thank <laughs> you. Thank <laughs> you.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 Ya twovate 5 if I Evet şöyle başlayabilirim belki bir soruyla başlayabilirim. Müzik ile ilgili hangi müzik geleneğinize bağlı olduğunuzu sorsam size? Müzik nevi birine bağlıyım söz diyabet böyle bu terimlerle düşmüyorum aslında ben müziği. Yani müziğin herhangi bir evrimsel manada mantığa bağlı adımlar içerisinde ilerlediğini düşünen birisi değilim. Şimdi son yıllarda türler arası bir polinizasyon birbirine bulaşma yaşandı aslında ve yeni bir müzik şemasını belirledi bu polinizasyon. Ama ben bu şemanın içinde, bu karelerden hiçbirinin içinde hissetmedim kendimi. Hatta tüm bu şemaları dışlıyorum. Kategorizasyonla Peki birlikte çalıştığınız firma hakkında, Constellation Records hakkında ne söylersiniz? Biliyoruz, çok avangard bir marka ve oldukça da bilinen bir marka. Öncesini ve sonrasını nasıl görüyorsunuz diye sorsam. Oh, um... company, I mean, this is like a before and after question for your music. Does something change for you with Aslında Volume 2 oradan yayınlandı yani New World Story 12. serisinde yayınlanınca çok şey değişti. <gülüyor> Diyorsunuz ki o şirketten yayınlanmıştı. Şimdi Constellation içinde bulunmak için harika bir ev. Ve çok şanslıyım ki birçok insanlar için sizin de söylediğiniz gibi manalı bir yer. Orası uh, Makul bir e ekrektik Avantgarde müzik yerpazesine sahip Yani Oradaki yerinden memnunum Ama plak şirketinin Müziğime özel bir etkisi olduğum özellikle Onu bilmiyorum Yani evet Volüm 2'den sonra İkinci sonra müziğim daha çok duydu, Bu haklısınız. Ama bence bu plak şirketinden um, actually, çok biraz da reklamcılardan. I mean, In Yeah. Well. Ve Şahzat Smiley de çalışmışsınız. Evet, um, tabii know, olabilir Evet, evet. Yani Şahzat'la çok and, uh, uzun süredir arkadaşız uh, ve birlikte iş yapıyoruz. Bir evet. Albümlerim çoğunda beraber ürettik, you know, biliyorsunuz. Ortak prodüktörü. Really, like, or... really, uh, bu ikincisiydiğim mesela. Uh ve işleri hep başka seviyeye taşıdı. Şimdi de Ben, ben Frost'la birlikte devam ediyoruz. Uh, evet ben iki you know, albümde de vardı ikisini de mix records. yaptı ama şimdi Şezat um, bizle so, de beraber değildi Shazad yani son albümde değildi dolayısıyla Ben Frost'la baş başa kalmış ben olduk. Bazıları, yani müzik eleştirmenleri diyeyim, sizin müzik kariyerinizde cazdan bir sapma görüyorlar, böyle olduğunu düşünenler var. Ama baştan beri yaptığınıza bakınca, 80'lerde larva varmış mesela ve caz değil, öyle değerlendirebiliriz. Evet, evet garip bir şey aslında, insanların kafasında garip bir şey var, evet. İnsanlar caz arka planından saksifoncunun rockçılarla çalışmaya karar verip kökenlerini tamamen geride bıraktığını ve bir anda satış yapmaya başladığını düşünüyorlar. Ben klasik eğitim aldım üniversite. Çok fazla özgür duaçlamada bulundum. Odamda olmasa da caz da öğrendim. Ve 16 yaşından beri Caz gruplarıyla, klasik ansambullarla, you know, rock gruplarıyla ve şarkı yazarlarıyla, özgür cazcılarla çaldım. Yani hepsi bir aradaydı. Bence insanlar, yani biz hepimiz aslında başkalarını hep düz çizgilerle bakıyoruz. Yani kendi kendilerine şahsi yaşamlarına ve deneyimlerine verecekleri yeni cevaplar ya da ödenecek borçları hiç yokmuş gibi davranıyoruz. Hep dümdüz görüyoruz insanları. Hmm. Hayat böyle keskin değil ama. Yani. Hayat deneyimi bundan çok daha fazlası. Yani işte bu, sonra bunu yaparsın. Önce sağa sonra thing, sola dönmek kaderisin. Bakışı yanlış, bu doğru değil. Life. Hayat kesinlikle. Depth. Depth like, yeah. Yeah, yeah, yeah. So, um, yeah, so. Bir borçtan bahsediyorum aslında, geç bir şey. Hem kendime hem başkalarına karşı borcumu ödemek, yani really overcast, çalıştığım müzisyenlere böyle bakabiliriz. Yapıyor olduğum şeyle 20 sene değişen tek bir şey olduğunu söyleyebilirim bununla beraber. O da, ben ve çalıştığım insanlar, yapıyor olduğum şeyleri artık çok now. daha iyi yapabiliyoruz. Of wires, it was the wires. That were the wires for empathy that we loved beyond all the others. Of all the wires, it was the wires that were the wires for empathy that we loved beyond all the others. though things still mess i can feel into to the Teknikle ilgili bir soruyla devam etsek ki mesela şöyle bir şey sorabilirim. Performans ve veya kayıtlarınızda pedal ve loop kullanmaktan kaçındığınızı biliyoruz. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Evet, istisnası var mı bunun emin değilim ama ya bu bir tercih mi? Tercih Tercihse sebepleri nedir? Hiç istisnası olmadı aslında bu pedal ve loop kullanma durumunu ve bu tür müziği yani yapıyor olduğum şey her neyse. Yaptığım şey 20 yıldır ediyorum ve 20 yıldır belli fikirlere inşa ediyorum. Bu fikirler de giderek katılaştı ve daha kompoze fikirlere dönüştüler. Ve başlangıcın aksine artık daha improvizeler. İlk solo kaydımı yapmaya uğraşırken fark ettim ki uzunca bir süredir içinde bulunduğum beslediğime ve icra etme süreçleri var. Bu süreçleri yakalamak, bu süreçlerin hakkını verebilmek, yani canlı olarak yaptığım şeyi kayıtta temsil edebilmek için herhangi bir overdop üst üste, herhangi bir şeyin bindirilmemesi gerekiyordu. Herhangi bir fazladan materyal olmamalıydı <gülüyor> Kayıt ve canlı icra için on ayrı, on the, ayrı ayrı şeyler too... yazacak halimde yoktu um, takdir edersiniz Ve o günden beri böyle aslında. Yani çok basit bir parametreden for, bahsediyorum. For Eğer mesela uh, loop tekrar so, yeah, uh, efekti kullanır, kullanır değişime it, giderse um, müziğimde karakter you know, veya kimlik bakımından da her şey değişir. A, it, they're just, they're bu noktadan really sonra bunu söyleyebilirim that, rahatlıkla. If I was too, change that and say use loops everything about this music would change in an instant and it would no longer be the same in character or in identity in anything yeah. so, so that's why I don't use them yeah, um, what is that concept kafanızda that baştan bir bulunan bir konsept vardır um, herhalde öyle sanıyorum o neydi Müzik... yani, müziğinizin bedenle ve performansı yakından ilişkili olduğunu yani, düşünüyorum çünkü bunu, bu yüzden soruyorum ya bir dinleyici olarak well that's i mean that's a yani yes it's it's yapıyor olduğum her şeyin fizikseldiğimle yakından ilişkisi var. Again, yeah, tam burada söyleyeyim mesela loop vesaire soksaylık işin içine bu kısımda um, tamamen yok olacak uh, um, um, so, um, ama bilmiyorum yani sense, bir alet icrada bulunan herkesin o aletle fiziksel bir ilişkisi vardır zaten. Bu ilişki bazen been, minimal olarak physical. kalsa da her hareketlerde bu bir yapıyla ilişkiler. Um, Bende de, be de bu so, yapı, yapı işte saksafon um, physical en başından beri her zaman temelde ve doğalında bu ilişki benim için fiziksel bir ilişkiydi. Yani böyle bir evreka alanı olmadı. İşte. Yani hayat nadiren zaten böyle evreka anları barındırdı. Ben 19 yaşında bir araştırmaya girdim ve belli teknikleri buldum. Gelişmeleri denemeye başladım. Sonra bunlardan bazılarını daha çok kullanarak cünlere geliştirdim. Ve işte çivi etkisiyle şimdi 20 yıl geçti. Yani bu arada bir yerlerde okudum, ikinci albümün kaydında kullandığınız mikrofon sayısı 20'ye ulaşmış sanıyorum. Evet çok mikrofonların vardı yani ama tabii bu kayıt stüdyosunun hangi odasında olduğumuzu, hangi parça çalıyor olduğumuzu bile bir kayıt yaparken aslında şimdi fikir, bir resim yapıyormuşsunuz gibi düşünün. Yine bir üç boyutlu mekan yaratıyorsunuz bu kayıtta. Yani bu tabii şu demek değil, bunu yapanlar da var biliyorum, ben yapmasam da. Yani yaptığım o anda içerisinde bulunduğum üç boyutlu mekanın kayıtta doğrudan temsilini vermeye çalışmak değil. Gerçek deneyim böyle yakalanamaz, yani temsil edilemez. Gerçek deneyim fiziksel olarak bir mekanda başkalarıyla beraber bu mekanın sesi, ses sistemi, akustiği ve yakındaki insanları mesela görüyor olmanın görsel deneyimi, bütün bunları içerir. ve bunların hepsini yakalayamaz. Kaydın mecası başka işte, bu yüzden ben çoklu mikrofon kullanıyorum. Ne her sesi yakalamak için yapıyoruz. Mesela odanın ve özellikle de enstrümanımın çıkardığı tüm sesleri, tüm sesi becede. Ne sonra bunları bir yere koyarken kayıtta Bu mecaya özel, çok özür Bir sonucu var yani. About the Albüm uh, serinizden bahsedersek New History the new Warfare'den bir mülakatta şöyle demişsiniz bunun bir yolculuk hakkında Spartan. olduğunu belirtmişsiniz denizde adada yaşayan bir insanın olduğu yeri bırakıp en nihayetinde bir dağın tepesine çıkışının hikayesi olduğunu söylüyorsunuz ee, savaş ne anlama geliyor sizin için bu durumda neyle neyin arasında <gülüyor> bir savaştır bu acaba what does war when i first came up when i first ilk olarak bu savaş fikri aklıma geldi tabii ki yani sizin ilk ilk dediydiniz bu thing, Warfare kelimesi ona fikir şöyle bir şey um, aslında that, each, uh. you know, that tekil ve manasız hayatına mana kazandırma süreci böyle bir savaş ve daha büyük süresinde bunu ailen, topluluğun, içinde yaşadığın toplum, dünya ve en nihayetinde de tarih içinde yapmak, manalandırma sürecini i̇şte bu süreç bir savaş hali zor ve şiddetli Türümüz um, um, üzerinde um, de daha da çok acıların yaşandığı süreç olduğu söylenebilir. So, um, uh, you know, Bu da fikir kişinin içinde bulunduğu tarihte yeni ve derin bir an yaratarak um, ona etki de olmaz. Ama burada derinlikten kastım tam olarak mesela Da Vinci ve Newton'daki gibi bir derinlik değil. İnsanlık tarihinde bunlar çok az. Ben herhangi bir etkiden bahsediyorum. Yani bence eksik olan bu her yerde. Sadece Birleşikler'de değil. Bütün medeniyetimiz için bunu söyleyebilirim. Bütün medeniyetimiz için bunu söyleyebilirim. Yani medeniyet diyorum ama belki mesela daha küçük gruplar halinde yaşayıp avcılık yapılırken bu böyle değildi. Yani tarımdan şehirleşmeden öncesini söylüyorum o zaman daha manalı tabii yani sana kendini önemli hissettiren ve de takdirle karşıladığı you know, işler yapmak daha daha önemli ve yaşamak bir manada da daha and, kolaydı belki. Was, was, was, living, Tabii o dönemde başka mücadeleler vardı, açtık gibi mesela. Şimdi daha büyük mücadeleler aç, açtık yeah, kendimizde, ya, ya, özellikle yaratmış, but, um, yaratmış um, olduğumuz yapılarla. ...çok sayıda mücadele alanından bahsediyorum. Büyük bir çoğunumuz herhangi bir manası olduğunu düşünmüyor, yaptığı şeyin ya da yaşadığı şeyin. Yani geri işte dönersek savaş hali kendin için bir mana kazayıp çıkarmak to to actually başkalarına taşımak, başkaları bir için de bir şey ifade etmesini sağlamak. Büyük I think it's quite a quite a struggle. And so that's what in a long-winded version of it but bir tür şahsi savaş hali o zaman. Evet, ama aynı zamanda yani kitleler ve ee, topluluk in içinde sosyal buluşmalar. Toplu buluşmalar. Toplu birlikte Toplu buluşmalar. Toplu buluşmalar. Toplu buluşmalar. Toplu buluşmalar. Toplu buluşmalar. Toplu buluşmalar. Toplu buluşmalar. Toplu buluşmalar. Toplu daha Toplu buluşmalar. Toplu buluşmalar. Toplu Gerçek tersi de çok kolay. Yani yeah. tamamen duygusuz olmakta yeah. sıkça görülüyor. Yani yeryüzündeki diğer hayvanlar gibi Çok akıllıyız evet ama hala bu yeryüzündeki hayvanlardan birisi Ve yine de beklenmedik bir şekilde duygusuz <gülüyor> olabiliyoruz. <gülüyor>